15. konu, Mudaer bin el-Haris el-Abderi'nin Müslüman olması, Mudaer bin Haris şöyle anlatıyor, Allah'a hamdolsun ki bizi İslam ile şereflendirmiş ve Muhammed'i vermek suretiyle de bizi minnet altında bırakmıştır ve bu sayede biz de atalarımızın öldükleri din üzerinde ölmemişizdir. Ben her bakımdan Kureyşlilerle beraberdim. Fetih senesine kadar bu böyle devam etti. Fetihten sonra Hazreti Peygamber Huneyn savaşına çıktı. Biz de onunlaydık, istiyorduk ki Hazreti Peygamber mağlup olsun ve biz de onu mağlup edenlere yardım edelim, fakat Allah Teala bize bu imkanı vermedi, Allah'a yemin ederim ki Sörane'ye varılıncaya kadar ben yine bu duyguları taşımaktaydım, orada bulunuyorken Hazreti Peygamber'in beni sevinçle karşıladığını sezdim, bana ey dedi, ben de buyur, dedim, şöyle buyurdular, bu, Huneyn günü için istediğinden daha hayırlıdır, bunun üzerine o anda Hazreti Peygambere inandım. Bana her halde içinde bulunduğun durumu görme zamanın geldi dedi. Ben de görüyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygambere Allah'ım onu sebat yönünden destekle buyurdu. Muhammed'i hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki kalbim dinde sebat ve hakke yolundaki yardımda adeta sarsılmaz bir taş kesildi. Allah Teala bunu bana Hazreti Peygamberin bu duasından sonra nasip etti. Oradan evime döndüm. Daha sonraları bir gün Beni Eddüel kabilesinden bir kişi yanıma geldi ve Ey Ebal Haris, Hazreti Peygamber sana yüz deve verilmesini emretti. Onların bir kısmını bana ver de borcumu ödeyeyim, dedi. Ben onları almak istemedim. Bu bana kalbimi İslam'a yaklaştırmak için verilmiş bir şeydir, dedim. Çünkü İslam için rüşvet istemiyordum. Sonra da ben Hazreti Peygamber'den böyle bir şey istemedim, dedim ve develeri kabul ettim. 10 tanesini de o Eddüel kabilesinden olan kişiye verdim.